Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Libero'dayız. Volkan var. Merhabalar. Ben varım Tan. Ee, herkese iyi pazarlar diliyorum demiştim zaten. E, i̇ki tane iyi pazarlar demek e, Kimseye zararı demek olmaz Demek ki o kadar çok iyi güzel bir pazar geçmesini Diliyorsun ki insanların evet. dinleyicilerimizin Bir kere daha ben söyleyeyim hatta Defalar, İyi pazarlar Defalarca sahip olsunlar pazarlarına e, Bu hafta futbol Kültürü konuşacağız diyeceğiz O da birazcık kayıp olacak Evet futbolun aslında yazılı kültüründen bahsedeceğiz bu hafta. Çünkü zaten Libero'da futbol kültürü konuşuyoruz. Öte yandan memleket Türkiye olunca futbol konuşmak çok heyecanlı ve zevkli bir şey değil. Ama futbol kültürü konuşmak memleket Türkiye olunca da ne kadar az kaynaklarımız olsa da yine de önemli bir hadise. Çünkü biz Libero'ya ilk başladığımız zamanlarda birinci Libero döneminde diyelim. 2000 senesinde 2000-2004 arası Evet, 2000-2004 arası yine açık radyodaydı ee, Daha e, sadık ve sabık dinleyiciler bilirler diyelim O dönemde e, futbol kitabı sayısı oldukça azdı e, İnternet, e, alternatif futbol muhabbet, internet vardı ama alternatif Forumlarda futbol... iyi sağlam tartışmalar dönüyordu Evet, Tribün de. dergi, dergi Forumu o dönemde vardı Hatta biraz, bizden biraz daha sonraydı galiba Dergi de çok güzeldi ama alternatif futbol veya futbol kültürü üzerine yayın sıkıntısı vardı. İletişim yayınlarının e, futbol kültürü serisi başlamıştı. Birkaç kitap çıkmıştı. Hep anarız. ilklerden biridir, çok önemlidir. Can Kozunoğlu'nun kitabı. Bu maçı alacağız. E, o vardı en azından. Radikal Futbol e, bahsederiz aslında birazcık. Daha henüz çıkmamıştı ama hemen e, biraz zaman sonra o çıktı. Ee, ve memlekette bir başka türlü futbol muhabbetine de ilgi alaka olduğunu e, oku yazar düzeyinden anladık diyemeyeceğim ama zaten çok büyük bir beklentimiz de yoktu. E, çünkü futbol kitapları bu memlekette o zaman da satılıyordu. Şimdi hala, de hastatılıyor. Hala da satılıyor. Futbol kültürü dergileri e, veya futbol dergileri e, o dönemden beri e, yerli yabancı yabancı derken yayın hakkı dışarıda. Daha dışarıdan alınıp çevrilen e, ya da bizzat gaste olarak da bunu düşünebiliriz evet. yabancı gastlerin e, taksim tüneldeki bazı e, kafelerde işte büfelerde satılmasıyla e, futbol kültürü biraz daha genişlemeye başlamıştı o dönemlerde. Evet yani 2000'ler aslında birazcık milat gibiydi yavaş yavaş e, gelişiyordu futbol kültürü. E milenyum geldi <gülüyor> milenyum boğu değil diyorsun tabii yani. Herhalde yani e bir teknolojik geç... devrim. <gülüyor> bir şey olsun. Bir hızlanma informasyon enforma, e, çağı. Evet e, ama o dönemlerde biz e, birkaç derginin çok kulaklarını çınlattık. dergi yapanların da e, ki radyoda e, konumuz da olmuşlardı <gülüyor> o zaman e, Yiğit Erulu'yla da konuşmuştuk e, e, ...sportmence gibi... E, ...gelişim spor gibi dergiler... ...aslında bizim kendi bir... ...jenolojimiz olacaksa, bir geçmişimiz olacaksa... ...futbol kültür açısından... ...geçmişimizi götüreceğimiz... ...yayınlar olarak, biz onların devamıydık... ...diyebileceğimiz yayınlar... ...ama tabi bunlara dair biraz e, kelam edeceğiz... ...ama önce bir... E, ...yine e, aynı yıllarda... ...aslında Türkçe'ye çevirilmiş evet, olan... Evet. ...97'de ilk olarak... Ee, çevrilmiş olan... E, ...bizim... Başucu kitabımız ya da kült kitabımız da El diyebiliriz. Elibira'nın mottosu olan evet. e, Gölgede ve Güneş Bunu sürekli söylüyor çünkü çok önemli. Eduardo Galianon'un can yayınları kitabından <gülüyor> çıktı ki yakın, yakın zamanda yitirdik Eduardo Galeano'yu. Uzun bir dönemde onunla beraber gittik. Nisan 2015. E, evet. E, dolayısıyla ondan bir ara vermek e, önemli olacak. Çünkü Latin Amerika futbol kültürünü konuşacağız. Böyle Türkiye futbolundan girdik ama oradaki girme nedenimiz futbol kültürünün ...çok ciddi bir alan oldu ve bu konuda ciddi yayınların üretildiği toplumlar, kültürler olduğu Hep Avrupa üzerinden genelde dönüyor muhabbet doğal olarak ama bu sefer birazcık yardım alarak da Latin Amerika'ya gideceğiz. Ki o birçok yönden de... Hakim biri... E biz kend, ben kendi açımdan söylüyoruz Aşığız biraz iddialı oluyor hmm. ama hastasıyız diyelim bari. Siyasetten kültürel olarak futbol olarak sevdiğimiz, takip <gülüyor> evet. ettiğimiz bir kıta. Şimdi hep hayalimdi, yavaş yavaş birazcık artık okumaya da başladım İspanyolca daha. O oh, muy yani? Ama şey işte yani. Aprendere İspanyol? Bıginik, <gülüyor> bıginik düzeyinde. Entiendo. Muhibi. E, cuando leer es estupendo diyelim. Evet önce bir Eduardo Galeano arası ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal Oyuma ulaşma. 1989 yılında Buenos Aires'te Arjantin takımlarından Juniors ile Racing arasında yapılan bir maç beraberlikle sonuçlandı. Yönetmelik gereğince bu durumda penaltı atışlarına başvurmak gerekiyordu. 12 adımdan atılan penaltıları seyirciler önceleri büyük bir heyecanla tırnaklarını yiyerek ayakta izlediler. Racing'in golünü taraftarları sevinçle akışladı. Arkasından Juniors'un golü geldiğinde karşı tribünlerden sevinç nilaları yükseldi. Daha sonra Racing kalecisinin kale direklerinden birine doğru atılarak topu savuşturması üzerine bir alkış tufanı koptu. Başka bir alkışta aldatmaca harekete kanmayıp topu kalenin ortasında bekleyerek golü önleyen Junior'sun kalecisi içindi. 10. penaltı atışında yine bir alkış koptu ama 20. golden sonra seyircilerden bazıları tribünleri terk etmeye başlamıştı. 30. penaltı atışını ise statta bulunan az sayıdaki seyirci esneyerek izledi penaltı atışlarının ardı arkası kesilecek gibi değildi. Beraberlik bir türlü bozulmuyordu. 44. penaltı atışından sonra maç bitti. Bu penaltı atışlarıyla dünya rekoru kırılmıştı. Ama statta bunu kutlayacak kimse kalmamıştı ve hangi tarafın kazandığını da bilen yoktu. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet 94.9 açık radyoda Libero'dayız. Eduardo Galeano bölümümüzü bitirdik. Bir Argentina gittik. Efsane bir futbol maçından bahsediyordu. Evet, LTMK futbol kültürünü konuşacağız ama öncesinde birazcık bu futbol kültürü dediğimiz ne menen bir şeydir. Hakikaten Albert Camus'un dediği gibi öyle etik, etiğe dair ne öğrendimse, futboldan öğrendim çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşede gelmiyordu. Ya, getirilecek bir muhabbet midik. Biz yıllardır getirmeye çalışıyoruz musibetten nasihat topladığımız kadar futbol asla sadece futbol değildir deyip futbolun arkasındaki böylesi büyük kitlesel sporun arkasında doğal olarak yaşarmış kültürel alanları e, bazen kuvvetli bazen zayıf toplamaya çalışıyoruz e, bir program veya birkaç alanda bunlarla uğraşsın. Zararı yok zaten bu programı dinleyenlerde bunlara meraklı insanlar diye umut ediyoruz en azından. Öyle de reaksiyon alıyoruz. O yüzden konuşmaya devam. Çünkü... Şöyle ben sana bir soru sorayım o zaman. Senin hani bu okuduğun ilk ...yayın hangisiydi? Haftalık... ...gazete, dergi, günlük vesaire... ...hani işte bunu buldum... ...sonunda iki ki bu vardı. Milliyet yani. çocuk. <gülüyor> e ama öyle değil mi? E, tabii e, ki spordan bahsettiğimiz için... ...bir daha parantez içinde spor olduğunu... ...ya da üstüne basa basa spor olduğunu... ...sormama gerek yok diye düşündüm. Yaş <gülüyor> yaş bir taraftan da... Böyle, ...kemal <gülüyor> ilginci tabii... E, ...mesela orada bir Barcelona'lı e, çocuk vardı... Ee, bak onu unuttum. Milliyet çocukta. Evet milliyet çocukta. Ee, <gülüyor> Futbol sevgisini bar sana Barcelona sevgisinde öyle mi şey yaptı? Barış olsaydı e, iyi hatırlar çünkü onun muhabbetinde yapmıştık. Bir taraftan da biz devlet memuruydu e, pedek e, Sitede e, büyüdük. Değil o mi? Masa tenisi oynardın. Anlatmıştın. <gülüyor> e, e, programlarda var. <gülüyor> daha e, sola yakın e, ailelerin evine e, işte bir set gırgır dergisi ...Cumhuriyet Gazetesi... ...çocuklara da... E, ...tabii şeyin... ...Bilim Teknik... De, e, ...TÜBİTAK yayının o dönemki... E, ...o biraz zorlardı biz ama... ...bir de Milliye Çocuk girerdi... ...Sağ... E, ...Camii'ye Tercüman Çocuk girerdi... ...hatta ben şey hatırlayayım... ...Milliye tercüman Çocukçular Tercüman çocukcular ...maçı bile yapmıştık... ...tabii yani bizim o zaman... ...dergi okulu üzerinden... ...küçük çocukluğu olarak... ...yaşta işte daha onlar falan... ...o zaman isim veriyorum... ...Erik Kastel... ...güzel... ...işte bana bunlarla... İşte geldi. O barşanındaki çizgi karakter Milliyet Çocuk'taki Barcelona'lı futbolcu Erik Kastelmiş adam. Şimşek Santrafor. Ki birçok e, çocuğun da gençliğinde bir Barcelona merakının olmasının nedenlerinden biri de Milliyet Çocuk Okulu Network'üdür. Bu arada hayatımda ilk kazandım, onu da söyleyeyim parantez içinde. Hediyeyi Milliyet Çocuk'tan kazanmıştım. Bir tane Fransızca sözlük, hiç işime yaramadı hayatım boyunca. Bir <gülüyor> tane de bir oyun kazanmıştım, onunla çok oynadım ama. Ha şey, akıl oyunu böyle. Hani şeyleri sokuyorsun ya. Ee, Solo e, test. E, bak ne güzel isimlerle, isimlerle geliyorsun. Evet e, ilk okuduğum kitap herhalde bu maçı alacağız da ama yani e, Can Kozun hı hı. Olmuş, Üniversite yıllarında. E, o dönemde bizim için kapalı dönemler tabii. E, aktivist olunca solcu aktivist. Öyle futbol çok manidar bir şey değildi. Sonra keşfettik herkes içindeki futbol sevgisini. İşte ben hem oynardım o dönemde hem maç izlerdim. Bütün şeye rağmen e, bu tepkiye rağmen ve yayın çıkınca da hiç kaçırmazdım. Ondan sonra tabii iletişimin ...yani kitapla çıka çıkmaz... ...alanlardan biriyiz çünkü... ...hakikaten başka türlü futbol muhabbeti... ...merak ediyoruz ve... ortakta hiçbir şey yok sağ olsun... ...Dönüm Tanıl'ın ismini Tanıl Bora'yı da... ...tekrar analım bu minvalde ve iletişim... ...yayınlarını bizim bu... ...şeyimize katkısı oldu... ...gelişim spora bir dokundum ettim herhalde onu da... ...anmak lazım çok önemli ama... ...ondan öncesinde Sportmenci dergisi... ...Rahmetli Metin Kurt'un çıkardığı daha yeni kontrol ettim 81 yılında Mete Kurt kendi başını çabasıyla çıkartıyor ve Türkiye futbol kültürü açısından çok önemli yayınlardan biridir ondan sonra Gelişim Spor dergisi Karacan ekibinin herhalde çıkardığı bir dergiydi onu da e, yalnızsak e, dinleyicilerimiz düzeltir bizi i̇şte ama Bizim zamanımızda yoktu o dergiler tabii O da e, 88-91 yılları arasında ona böyle e, dokunduğumu hatırlıyorum ama e, ekibi çok acayipti tabii. yani şu anda spor basınında e, olan e, birçok insanın e, içerisinde yer aldığı çok acayip bir dergiydi o o ekipten bir sürü insanla tanıştım ama birisiyle beraber çalıştım bir gün ilk zamanlarında rahmetli Alpcan'la ee, onun da derginde ismini e, anmış olalım. Ama yayınlarımız var. Ee, 2000'den sonra özellikle çok fazla sayıda futbol kitapları var. Radikal Spor'u da ekleyelim. Evet. Gelişim Spor evet. ekolüne en yakın olan haftalıktı o da değil mi? Tabii tabii. Evet. Salı günleri çıkıyordu hatta? Ee... Ben... Aslında ama sanırım o da 2004 gibi falan ya da 2002 gibi vesaire bitmiş evet, evet. olabilir. Evet, o 2002'de bitmedi de 2004'le doğru geldi. Yani neredeyse aynı dönemlerde Libi'nin birinci dönemini düşünürsek aynı dönemlerde zaman geçirmişiz. Ve bugünün ee, hani televizyonda artık görünür bir şekilde, daha görünür bir şekilde işte yorum yapan, haber yapan, başka sporlarla ilgili makaleler üreten bütün o dönemin gençleri. Vardı o Evet, tabii, şeylerde şimdi, de, e, dergilerde. Daha de. şeyler de başlamamıştı. Bloklar e, falan. Andık ilk bölümde. E, Tribün dergi çevresinde de yazıp çizenler vardı. Benim Bil isimlerini çok hani bugünlerde de bildiğim... Işte Mehmet Demirkol oradandır. Mert Aydın daha eskidir. Evet, evet, o zamanlardan evet. gelir Bu başlar. arada e, çok az sayıda olmasına rağmen... ...anmakta fayda var yine... E, ...o dönemde hatta 2000 öncesinde... ...bir meşin yuvarlak var... E, ...Express ekibinin çıkardığı... E, 90'ların sonu olması lazım... ...o e, tam anlamıyla bizim kafaya uygun bir dergi... ...sonu Son... köşe oldu galiba so içeride... Ta, evet. ...ama sonradan bir daha bir... E, ...denendi galiba bir kupa sırasında... ...unuttum, Yücel'le konuşmuştu, ...Yücel, Yücel Göklük'le... E, ...o dergi zaman ama çok uzun soluklu olmadı... ...Forza Beşiktaş ekibi e, bir dergi çıkartmıştı. O da yanılmıyorsa yine 90'ların ikinci yarısından sonra. Bunlar işte fazla e, Beşiktaş. Tabii daha taraftarlık menşei üzerinden bakıyordu ama öyle bir yayınımızın bile olmadığı e, zamanlardı. E, önemliydi ve fanzinler vardı tabii. Yani bir yarı ciddi bir futbol kültürü fanzini de yine uzun soluklu olmayan ki fanzinden zaten ee, çok da fazla bir şey beklenemez. Bu aday Liverpool'un biz bir, bir fanzin programı yapmıştık o dönemde birinci e, livero döneminde. İşte Türkiye'den birkaç e, fazini e, almıştık. E, Sıf Liverpool taraftarları çıkarttı 54 fazin e, vardı o dönem mesela. Bizdeki e, niye bütün... 54? Nasıl? 54 dedin niye 54? O rakamı hatırladığım için. Ha. Şaşırttım değil mi? Arada bazı şeyleri hatırlayabiliyorum bak. Hala <gülüyor> un un unutamamışım. <gülüyor> 54, 54 adet fanzin dergisi. Tamam. Anladım. Sen de zannettin. Derginin adı öyle zannettim nedense Allah 54 Allah adet ha. fanzini varmış. Ee, bu ilk LIB'e li, 2004 arası yılını Hı. hatırlamıyorum. Futbol fanzinleri ha, üzerine anladım. program yaptığımızda bizde genel olarak fanzinlerin toplamı bile herhalde onu falan geçmiyordu o zaman. Biz sadece Liverpool'dan bahsediyorduk. Benim okuduğum ilk kitapta hani kısa olarak ben de anlatayım. Bir jenerasyon farklılaşması oluyor orada ee, ister istemez. Kocaman bir adamla başladım ben barış tutun. ilk kitap okumaya. evet Barış Tutun, Aykut Kocaman'ın İstanbul Spor'daki Hikayesi. bir sezonunu anlatan. E, hatta yarım kalmıştı sanırım o sezonda. E, malum maddi sıkıntıların çok sert bir şekilde yaşandığı bir dönemdi İstanbul Spor'daki Aykut Kocaman'ı aslında o kitapta çok da yakından tanıma imkanı oluyor bugünlerde. Benim de o kitaba nacizane katkım yazarıyla hocayı tanıştırmak olmuştur ve e, o dönemde de kitap projesi daha başın kafasında oluşmuştu ama daha başlamamışlardı. Biz bir ekip olarak o sezon 11 maçına gitmiştim İstanbul Spor'un. Galatasaray'ın bir tane maçına bile gitmemiştim mesela ve öncesinde ve sonrasında hocayla konuşuyorduk ama şöyle bir şey oldu. gittim 11 maçın e, onun ee, herhangi bir galibiyet alamayınca İstanbul ve bunu e, Ümit Kıvanç da yanılmıyorsam veya e, Barış tabi Barış Tut olması lazım. Espri kabiliğinden de olsa 8.sinde ya hocam bu arada Tan'ın böyle bir geçmişi var çünkü Barış gittiği maçlarda kazanılıyordu veya diğerliğe gittiği bir 11 kişi falan gitmiştik. Yiğiter ulu vardı e, Ümit Kıvanç vardı aralarında ve topluca muhabbet edince Barış Tut şöyle demişti hocam Tan'ın bu işte 8. 9. maçı neyse ve hiçbir daha galibiyetimiz yok. ...yani bu durumda altın çizim deyince... ...ben gülmüştüm, ee, fark ettim ki... ...bir tek ben gülüyorum, başta hoca olmak üzere... ...kimse gülmüyor, Tancım biraz bize müsaade etti dedi... ...istersen gelme dedi, ben hala gülmeye... ...devam ediyorum, hoca hala ciddi... Anladım ki benim gitmediğim hafta iki hafta üstü üste aralanda bir tanesi Galatasaray maçıydı. İstanbulspor galip geldi. <gülüyor> Sonra e, bir maça daha gittim. <gülüyor> İstanbulspor yenildi. O zaman düşme şeyi vardı. Bu sefer ben, hocanın bir şey demesine gerek kalmadı. Ben gitmedim sezon sonuna kadar ve İstanbulspor kümede kalmıştı. Öyle de bir garip anı olarak çünkü futbolda ne bu tip şeyler önemlidir ya e, sihirler böyle e, işte koltuğa ne tarafına oturduğun bile önemlidir. Dolayısıyla İstanbulspora bıraktığım etki. Birazcık e, talihsiz bir etkiydi. Varsa öyle bir şey tabii. Basılı olarak da işte e, kuşa kağıdı basılıyordu. O zaman tabii hala sanırım devam etmiyor yayınına. Gol dergisi vardı. Gol dergisiyle Avrupa'ya açılan bir kapıydı benim için de. Onların hala eski sayıları duruyor evinde. E, ondan sonra e, haftalık çıkan milliyet taktik Uğur Meleke'nin parladığı yıllar <gülüyor> e, her sabah. Ee, özellikle salı sabahları o dergiyi, gazeteyi alır, otobüsle okula giderken hemen okuyup bitirirdim yani. Güzel e, bir dergiydi. Şimdi e, haftalık çıkan spor dergisi gazetelerde yok diyebiliyorum ben. Spora ayrılmış. En son Cumhuriyet'in spor eki vardı. Özel ayrı çıkardığı. E, onu da 2009 gibi bitirdiler. Evet futbol gazeteleri var memlekette ama. Bir gazete... İlk gazetede 1910 futbol. Bu, Bu kadar topraklar net. Topraklar üzerinde net. çıkan diyelim Osmanlı döneminde çıktı. Ee, çok eski sayılara da e, ulaşmak mümkün Atatürk kitaplığında. Güzel dili de çok şahane e, ki dergiler e, onlar. Hepsini bulabiliyorsunuz. Ama biz ne yapacağız bugün daha çok biraz daha Artık hani biz bir hızlı geçiş yaptık. Ee, şey anlatmaya çalışıyoruz. Güne... Futbol kültüründen ne anlıyoruz ve evet. e, takip ettiğimiz yayın türleri üzerinden bunu anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla bu e, ürünlere yakın yayınlar e, Latin Amerika'da ee, Neler var diye. Belli başlı ülkelerde tabii ki Brezilya'dan ve Arjantin'den, Uruguay'dan, Şili'den bahsediyoruz. Oralarda bizim gibiler e, daha işin hikayelerine, e, kültürüne, sosyalistine belki meraklılar. Neler okuyorlar? Bunları öğreneceğiz. Tabii bunu biz... E, kimden öğreneceğiz? Aslı Pelit'ten. Liberonun de... Güney Amerika şubesi. Diyelim evet e, gazeteci kendisi aynı zamanda şube por... ziyaretleri de yapıyoruz senede bir. Evet sen <gülüyor> sen yapıyorsun. Benim benim yaptığım dönemlerde Aslı hiç o ozak temas etmemiştik ama ben sosyal forumlara gidiyordum senin gibi sosyal futbol organizasyonlarına gidiyordum. O da ben. bir sosyal forum. O İnsanlar da, o da, o da. açık alanlarda senin, bir araya gelip futbol senin konuşuyorlar. <gülüyor> senin performansın <gülüyor> açısından öyle diyelim yoksa FIFA'nın veya Kon Konkakaf'ın <gülüyor> Konka değil mi şey? Evet evet. evet yaptığı organizasyonlara çok sosyal demek ne kadar doğru bilemiyorum. E, Aslı'nın e, hatırlatalım. E, belki vardı YouTube'da falan bilmiyorum ama. Var var Aslı Pelit'in kendi. Onların şey... kıtası diye Latin Amerika Futbolu'na dair çok güzel programları vardı. Merakları izleyebilirler. Zaten bir dinleyicileri Aslı'nın hem sesine hem görüşlerine aşinadır. Çünkü Dünya Kupası sırasında e, 2014 Dünya Kupası sırasında sürekli bağlan. E, bağlantı kurduk. Evet. Bir parantez de verelim. Evet. Yani Eduardo Galeano'nun e, röportajı yayınlanmıştı Açık Radyo'da. Aslı'nın ilk röportajıdır o da. Evet. Onu da söyleyelim. Zaman zaman yine sosyal forumlar olduğunda e, Açık Gazete içinde bağlanmışlığı var. Şimdi Aslı'nın seçtiği bir parçayı dinleyelim. Sonra da Aslı'ya bağlanalım. Evet. Sonra da Aslı'ya bağlanalım. Dinleyeceğimiz şarkı Küba'dan bir parça. RJD2 diye grubuna da yazılmış 1976. 94.9 Açık Radyo'da, Libero programında e, bir şarkı arası vermiştik. D 2 1976 şarkının adı. E, bu şarkıyı da Aslı Pelit seçmişti, bize gönderdi. Bu şarkıyı çalalım bugün programda dedi. Biz de zaten konuğumuz e, Aslı olduğu için bu parçayı sizlere ilettik. Ve kendisi de şu anda hatta merhaba Aslı. Merhaba Volkan, merhaba, sen nasılsınız? İyi, iyi. Sen nasılsın ve neredesin şu anda? Ee, şu anda tabii ki de evimdeyim. Güney Amerika'nın sevgili Bahri'ndan size sesleniyorum. Boyneser resmi oluyor. E... Yok, <gülüyor> Yo, hayır. Brezilya'dayım. Rio. Ah Rio. Okey. <gülüyor> evet, ve son zamanlarda sizlerden uzak kaldığım için... Çok fazla dedikodu yapamadık tabii ama yine bir yandan e, bizim e, Dünya Kupası 2018'in eleme maçları başladı biliyorsunuz. Latin Amerika elemeleri onunla beraber tekrar böyle çok kısa süren post Dünya Kupası depresyonundan çıkıp şimdi tekrar hareketli bir... E, döneme doğru giriyoruz. E, o yüzden de tabii çok e, mutluyum diyebilirim. Aslında hani önümüzde 3 sene var falan diyoruz ama aslında 3 sene çabucak geçiyor. Biliyor. Hepimiz biliyoruz o 3 senenin ne kadar hızlı geçtiğini. Rusya'ya doğru e, kalbimiz tekrar atmaya başladı. Madem buradan olarak. girdi ben yakın bir şekilde takip ediyorum. Özellikle Şili'mizin maçlarını çok yakından takip ediyorum. E, grupta Venezuela <gülüyor> 4'te pardon Ekvador 4'te 4 yaptı şimdi zaten biraz da böyle e, Latin Amerika basınına gireceğiz e, Ecuador'un bu 4'te 4 yapmasını Latin Amerika basını nasıl gördü e, biliyorsunuz dünyasından bu yana büyük isimlerin aslında e, performansındaki bekl zaten beklentiler demeyeyim Hatta bekl beklenmiyordu bile yani Arjantin'in finale çıkması aslında bir tarafta hatırlarsın yani hiç e, pozitif bir feedback alamıyorduk aslında bu takımlar hakkında kendi ülkeleri dahil olması üzere çok fazla eleştiri alan e, Brezilya ve Arjantin milli takımlarının dışında 2014 Dünya Kupasında Kolombiya, Şili ve Ecuador'un e, performansını zaten göz kamaştırmıştı yani sen ne hatırlıyorsun hakikaten Kolombiya Brezilya e, maçında aslında hepimiz Kolombiya'nın kazanmasını istiyorduk. Yani yüreğimiz onlarla beraberdi. Şili maçında ee, daha çok keza, çok keza açıdan, öyleydi. Şili maçında da e, keza aynı şekilde hatta seninle o seyircilerin o stada girişini falan beraber yan yana seyrettiğimizi hatırlarsak inanamamıştık. Evet. Yani, iki açıdan görmüştük. Bu, bu takımların e, ortaya çıkma sebebi de bence e, bir yandan starların oluşturduğu milli takımların aslında bir takım ruhu ruhuna sahip olmaması ee, bu takımların ise küçük takımların o amatör ruhla o takım e, ruhuyla ve tabii ülkelerini bu futbol fabrikası dediğimiz e, kıtada öne çıkarmak iste, istemeleri çok da iyi teknik direktörler de bu teknik direktörlere değinelim bunlar Arjantin'in teknik direktörler e, hepsi e, bu takımların bence yükselmesinin sebepleri arasında e, yer alıyor diyebiliriz. E, o zaman ee, öntek... önümüzdeki, önümüzdeki dünya akmasında da onların belki e, büyük isimlerin yerine tamamen büyük isimleri geride bırakarak çıkmaları söz konusu mu? o biraz hani çok riskli bir e, ön e, tahmin olur. Eminim Brezilya bırakmaz yine bir dünya akmasının Brezilyasının bir dünya akması olacağını zannetmiyorum. Ama eee Kolombiya'nın, Ekvador'un, özellikle Ekvador'un çok iyi neticeler almasını bekliyorum eleme gruplarından çıkarken. Peki bu Ajantin'in alameti farkası ne oluyor? Yani hocalarıyla, kendi takımıyla, yani kıtanın futbol kültürü, yani futbol konusunda diyeyim. Hadi çok parlak ama sadece oyuncu anlamında değil, oyunu algılayış biçimiyle de farklı bir ekol gibi duruyor. Yani bunu en azından görüyoruz, izliyoruz. Sen e, yaşamın uzun bir kısmında zaten Arjantin'de geçirdin. İstersen birazcık e, Arjantin'le başlayalım bu. Bu Arjantin'deki futbol anlayışı, futbol dünyası, futbol kültürü ne menen bir şeydi bu? E, bütün dünyayı e, etkileyecek bir futbol kültürüne imza atabiliyorlar. Arjantin'in futbol kültürü... E... Tren yolları ve İngilizlerin Arjantin'e e, gelmeleriyle başlıyor. Onu kısaca e, belirtmekte yarar var. E, bu e, Çoğu insan Arjantin'in aslında bir İspanyol kolonisi olduğunu biliyor olabilir ama orada yaşayan birisi olarak ben hep bunu söylüyorum. Aslında Arjantin'in bir gizli İngiliz kolonisidir. Ve e, İngilizlerin buraya gelir gelmez zaten bütün demir yollarını ülkeye döşemeleri, elektrik santralleri, her şey, her şey giderseniz göreceksiniz, her şey ters, hatta trafik, uzun mesafe ters, e, ters diyoruz. İngiltere gibi e, kullanılmış ülkede ters işte, e, ters. Öyle bir yer ki futbol, <gülüyor> öyle bir yer ki futbol kültürlerini de e, inanılmaz bir şekilde e, özümsemişler Argentina. Fabrika olması, böyle iyi oyuncuların çıkması aslında o Latin Amerika'nın genelinde olan bir şey ve birçok e, fakir çocuğun çok fazla zaten biliyorsunuz sınıf farkı çok e, sert olan bir kıtadan bahsediyoruz. Yani parası olanlar ve hiç olmayanlar arasında e, bir orta sınıfın e, varlığı bile söz konusu değil diyebiliriz. Arjantin'de yine daha e, iyi bir orta sınıf vardır. Ama futbolcu olmak e, bir çeşit e, sınıf atlamanın da aslında tek yollarından bir tanesi bir erkek için. O yüzden hani futbolcu olabilsin diye o çocukları 2-3-4 1-0 yaşlarından itibaren e, ortaya atıp koşturmaları tabii ki de futbolun eğitimle e, iyi bir yere gelebileceğinin göstergesi. Hani natürel yeteneklerin dışında aynı zamanda bu endüstriye harcının inanılmaz bir e, efor ve emek var. Yani ...tamam ben yetenekliyim deyip topoya ayağını alıp bu çocuklar sadece koşmalar... ...bu çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren recruit edilip yetiştiriliyorlar. Yani hatta bu bir kumar gibi bile görebilir. Adamlar, e, bu, bu oyuncuları satın alan tipler var. Bu adamlar 3 yaşında bir çocuğu seyretmeye gidiyorlar Yani alıyorlar o çocuğu o anda aileden. Ve o çocuğun iyi bir oyuncu olabilmesi için ileride bütün yatırım yapılıyor... ...beslenme düzeninden e, işte antrenmanlarına kadar... Ve onun iyi bir yere gelmesi için zaten bir yatırım yapıyor. 100 tane çocuğa yatırım yapıyor diyelim adam. O 100 çocuktan 3 tanesi milyon dolara satılsa o yatırım zaten e, geri alınmış oluyor tahmin edersiniz. O yüzden hani Latin Amerika'nın, Arjantin'in futbol kültürü yetenek artı uzun süreler e, çalışmaktan geliyor. Yani antrenmanlar çok küçük yaşta başlanıyor ve hayatları futbol haline geliyor bu çocukların. Arjantin'in kendine e, bir türlü gelip e, eski o harika dünya kupası kazanan e, milli takım olamaması da bu çocukların belirli bir yere geldikleri anda hemen yurt dışına satılmaları. Onun da sebebi ekonomik. Hepimiz biliyoruz ki bu eğer işte anlattığım gibi yatırım olduğu için sonuçta yatırımın en fazla kâr edeceği noktaya satılıyor bu çocuklar. O yüzden de çok küçük yaştan çok çabuk meşhur olup süper olup Kaçıyorlar ve milli takımın e, bir araya gelip oynayabileceği ortamlardan uzaklaşıyorlar. Ya yani Milli takım ruhundan uzaklar. Herkes artık individual oldu. Zaten bakın yaşadığımız dünya böyle bir yer. Çok kısa sürede meşhur oluyoruz. Unutuluyor her şey. 15 yaşında 15 dakikada meşhur olan binlerce sosyal medya e, starı var şu anda. Yani bu futbolda da aynı şey işte. Bir sezon çok iyi oynuyorlar. Bitiyor Hani uzun süreli atları geçecek. E, legendary. Futbol e, oyuncuları da yok artık aslında peşinden. Ya öte yandan, yani. öte yandan milli takımda da artık ne kadar anlamlı, o da tartışma konusu. Yani onda bir parantez içinde analım ama Tabii. ben e, bir taraftan bu kadar zengin bir e, veya hadi ihtiyaçtan e, veya e, az önce saydığım nedenlerden seyf bir futbol açlığı futbol e, perspektifi olan bir ülkede muhtemelen e, futbol yayını dünyası da. Oldukça zengindir. Sadece e, popüler e, yayınlardan bahsetmiyorum ki benim, bizim özellikle ilgimizi çeken kısım entelektüel e, alternatif futbol e, yayınları e, Arjantin'de bu da herhalde e, oldukça önemli olması lazım. Ne diyeceksin? Evet buradaki futbol kültürünün e, getirisi e, tabii bu ve ayrıca okumayı çok seven bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, o yüzden de mesela e, El Grafico dergisi yaklaşık e, 80 senedir mi? E, 96 Volkan daha iyi biliyor bunu. 96 mı? Evet. Yani o kadar uzun süre hiç e, tirajını e, yani, belirli bir sayının altına indirmeden basılan bir dergi var ki hakikaten e, ben birkaç sene önce programda e, onunla ilgili bir, bir özel bölüm yapmıştık. Arşivlerinde olan fotoğraflar. Ee, yazılan yazılar böyle bir e, futbol arşivi yani gittiğiniz zaman eminim ikiniz de oraya girseniz ağlayarak filan çıkarsınız çünkü mesela işte e, hatırlamaya çalışıyorum bir fotoğraf vardı e, futbol işte gol atıyor adam o golü kutlamaya sakatlar tribününden e, Malvin savaşına şeyde şeyde Arjantin'de River Stadyumunda sakatlar için özel bir bölüm var. Onlar oraya gidip seyredebiliyorlar engelli e, iz, fanatikler için. Oradan e, bacaklarını kaybetmiş bir e, fanatik engelli bir e, Arjantinli'nin gol atan futbolcuya doğru koşup ona sarıldığı bir fotoğraf var ki yani fotoğrafı gördüğümüz an bu kadar güzel bir fotoğraf olamaz. Eskiden bu e, Futbol fotoğraflarının da ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Eskiden mesela bin tane fotoğraf çekermiş bir fotoğraf. Çünkü grafikoda böyle milyonlarca fotoğraf var. Ve dergi her zaman fotoğraf kalitesiyle ve yazı kalitesiyle de öne çıkar. Yani eğer bir gün okunabilirse e, Türk e, seyirciler tarafından bu dergi eminim çok zevk alacaklardır. Hakikaten harika bir e, kaynaktır e, biz. İspanyolca okuyabilen ve bu dergiye ulaşabilenler için en azından. Onun dışında mesela La Cancha Jena La Nación bunu birkaç yıl önce online ortamda çıkarttı. La Cancha yazılışı l-a-c-h-a-n l-l-e-n-a nokta kom nokta ar diye bulabilirsiniz. Bu sayfada da güncel dedikodular ve tabii ki de futbol dünyasında olup biten her şeyi e, okuyabiliyor futbol severler. Son dönemlerde sosyal medya çok fazla. ki mesela e, Arjantin'in bence en iyi spor, sadece futbolda spor yazarları ve radyo programı da var. E, kendisi bir bokalıdır. E, çok da iyi bir radyo programcısıdır, e, emektarıdır. Ama Varski'nin sosyal medyada yarattığı kendi, kendi başına sosyal medyada Varski sport diye mesela Takip edebileceğiniz bir kaynak var. Kesinlikle e, tavsiye ederim. İspanyolca değil mi? Sadece futbolda değil Arjantin evet Arjantin fut, e, sporları yani basketbol olsun Arjantinli sporcular ve takımlarla ilgili e, genelde bu konuda e, konuları işliyor kendisi. E, ama tabii ağırlık futbolda. Peki ee... İngilizce olarak çok fazla bir şey yok mesela sosyal medyada olsun. Çünkü Arjantin zaten İngilizce konuşmayan bir ülke. Hatta bunu böyle kendilerine çok da şey alıyorlar. Bir İngilizce konuşmayı gibi. O yüzden İngilizce e, yayınlar bulmak zor. Ama burada e, Arjantin'de yaşayan, hep burada diyorum. Arjantin'de yaşayan 2-3 e, tane İngilizce e, Twitter üzerinden e, futbol ile ilgili konuşan çocuk var. İkisi arkadaşım. Dan Edwards ve e, Sam Kelly. Onların ikisi de yıllardır. Onlar da herhalde 6-7 yıldır. Hatta belki 10 yıldır Arjantin'de yaşıyorlar. Arjantinli kızlarla evlenip kaldılar. E, i̇kisi de Tim Vickery'nin e, böyle çocukken İngiltere'de Tim Vickery'yi dinleyerek hayal etmişler. Biz de bir gün e, Güney Amerika'dan bildireceğiz diye. Ve sosyal medya üzerinden hatta benim de katıldığım podcastleri falan da var. Ee, podcast Sen Kelly diye bakarlarsa e, Sen her hafta bir podcast yayınlıyor e, futbolla ilgili Arjan futboluyla. ilgili ben burada podcast da demişken daha önceden de radyoda da program yapan birinden bahsetmiştim. Arjantin ve Latin Amerika genelinde spor radyoculuğu da bir hayli hakim yanılmıyorsam ben işte basın tribününden Copa Amerika'yı takip ettiğimde birçok da radyo vardı orada. Radyonun yaygınlığı ne? Nasıl ne durumda Latin Amerika'da ve bunun sebebi nedir? Radyo e, her zaman çok önemli olmasının sebebi Arjantin topraklarının utsuz bucaksız topraklarına çoğu özellikle hala ve hala televizyon ulaşamadığı yerler var. Yani 2015 yılında yaşıyoruz diyebilirsin. E, sen de oraları gördün. Hem internet hem kabloun hala gelmediği yerler var ve buraya ulaşmanın tek yolu radyo. Ve radyo radyo kültürü çok hakim bir ülke Arjantin. Mesela taksi bizde de öyledir aslında. Taksi de radyo dinlenir. Yani hani en çok aslında radyo dinlenen yer arabalardır. İnsanlar ofislerinde ve radyo dinlemiyorlar falan ama e, o bakımdan Arjantin'de e, özellikle e, kırsal bölgelerde radyo dinleniyor, radyo elinde adam hatta maça gider, radyodan maçı dinliyor, maçın yani tadın içindeyken onu da gördü yani birkaç kere görmüş olabilirsin diye söylüyorum. Hani öyle yorumcular var ki hani hem maçı anlatan ya da radyoda program yapan insanlar onların fanatiği. Mesela Victor Hugo meşhur golü e, hepimiz sesini oradan biliyoruz. Uruguay, Uruguaylı olduğu halde Arjantin'de radyo programı yapan insanlar maçı ondan dinlemeyi seviyorlar radyo üzerinden mesela. Televizyonu koyup radyoyu açıp oradan maç seyrediyor adam. Radyo kültürü burada e, anlatılması bile zor. Bir fanatik bir, bir, bir klasik bir, bir gelenek yani. O yüzden ama sebebi özellikle ulaşılamayan e, kırsal alanlarda Tek bilgi alınabilecek haber kaynağının radyo olması çok uzun süre ve hala öyle. Peki e, senin e, şimdi birazcık daha e, konuşacak diriz dergah konu var ama e, şeyi çıkartalım diye önerilerin de Türkiye'de yayınlanmasını... E, düşlediğin diyeyim hadi ya bunu hala nasıl Türkçe'de çevrilmedi diyebileceğin Arjantin futbol kültürüne dair bir kaç kitap var mı söyleyebileceğim? belki birkaç yayıncı du duyar da durumdan vazife çıkartır hmm, kitap kitap mı dergi mi kitap, kitap. olarak kitap. Ee, bence kitap olarak çevrilmesi gereken sonra bak gelip Aslı bunu çevir diye başıma hiç çıkart hayır hayır tahmin <gülüyor> ettim zaten hayır, yok yok merak etme <gülüyor> Çev ya, çevirmeni de bulacağız bir vaktim olsa da çevirsem hakikaten mesela bence herkes okuması gereken e, Boka üzerine e, Boka'nın e, taraftar grubuyla dosya üzerine e, bir kitap var ki şu anda ismini Türkçesini düşünüyorum bir saniye Marcelo Gerero'nun yazdığı mı ha? Marcelo Gerero'nun yazdığı mı böyle kapağında evet. bıyıklı La Dose 12 Hı. isimli diyor. kitap Tamam, bu başka olabilir. Şey mi? No se metan komboka. E, Gustavo Gravia. Tamam, başka. Ismi. Yani o kadar fazla Gustavo kitap var Gravia ki, bako üzerine kitabı, karıştırdık. Evet. <gülüyor> evet, La Dose ismi ve e, hani gerçekten La Dose'yi hep konuşuyoruz, hep anlatıyoruz, huligan grup diyoruz ama yani ben bunun her fırsatta tekrar söylemekte yarar görüyorum ve bu sene. Dose'nin başındaki iki e, abiyle röportaj yaptım. E, Türkiye için yapmadım maalesef ama hakikaten benim için hayatımda yaşadığım en ilginç röportajlardan bir tanesiydi. İkisi de biliyorsunuz polisin e, şeyi altında e, stadın 100 metre yakınına girmeleri yasak. Ve e, Mayıs ayında 3 tane üst üste süper klasik oynanmış hatırlarsınız. Hem lig maçı hem de hem, e, maçları. Libertadores için oynayacaklar böyle. Tak tak tak 3 maç ve ben o 3 maça da gittim. Ve onun birincisinde Boka'da oynanan maç sırasında da e, çok zor bir e, e, dönemin ardından tamam biz konuşuruz bu kızla dediler. Ve karşı karşıya oturduk ve böyle bir bunker düşünün. Bu adamların bunkeri e, stadın 100 metre yakınından. 100 metre olsa 102 metre olsun. Yani hakikaten 100 metreye geçmiyorlardı. Ve bütün o organizasyonu domine eden 20 tane de ağır abi. Bunların elini öpmeye falan geldiler. Böyle abicim, naber, kan? böyle hani film gibiydi. Ve keşke bunu sizlerle paylaşabilseydim. Ama maalesef hala yayınlanmayan bir röportaj. Ne zaman yayınlanacağını bilmiyoruz. Ve mesela gözümün önünde o hani meşhur bilet satışı var ya hani. El altından. bilet veriyor binlerce. Hmm, evet. Bunlar ikinci elden mi? Kara borsa bilet satıyorlar. Ama o biletler nasıl satılıyor eğer gözünüzle görmek istiyorsun Ya ben gördüm böyle bir ayakkabı torbası içinde duruyor biletler. <gülüyor> Elini öpüyor bunun. Abicim ne alayım abicim diyor. Veriyor ona biletleri hop gidiyor bu herifler satıyorlar turistlere ya da. Arjantin İleri Stad'ın çevresinde ve polis bunu biliyor yani bilmemesine imkan yok. Kısaca Ladosi'nin bu kitabında Gustavo Gravia'nın kitabında ki Gustavo'yla da daha sonra röportaj yaptım. Ladosi'nin Arjantin'in en iyi işleyen şirketi olduğuna dair bir araştırma yapmış. Yani yaklaşık yıllık kazancı Ladosi'nin 10 milyon dolara ulaşıyormuş. Sadece 10 milyon dolar nasıl bir para Latin Amerika'da tahmin edersiniz? Bunun tabii 10 milyonu kazanıyor, kimlere rüşvet veriliyor, kimlere yediriliyor, nasıl yapılıyor, futbolcuların koruma e, ücretinden, sada asılan bayraktan, bilet parasından, bu elçilerin uyuşturucu satıcısına, satışlarına kadar kanun çevresinde kazandıkları bu miktar ve nasıl bunu micro manage yani bu şirketin yani bir şeyi var, yanlış anlamayın. yani üç, iki tane mafya babası bunu yapıyorlar, öyle ha Resmi bir şirketten yani bahsediyoruz bir şirketten yani? Bahsediyoruz. Resmi bir şirketten bahsediyoruz o zaman. Evet, yani resmi hatta bu adamların emlak sektöründe yatırımları falan var. Yani mesela Ladosenin, Lados otelinin şehrin en iyi mahallesinde yapılan otelin yatırımını parçaları yani otelin yatırımcıları arasında bulunuyor Lados'ta. Peki bir şey Aa, diyeceğim, o, o, o kazandıkları mesela, o parayı. okumak lazım nasıl. Nasıl formasyona giriyor, nereden çıkıyorlar, nasıl bugüne geldiler mutlaka Bu okuması gerekiyor. Kaz kazandıkları parayı mahalleye harcamıyorlar mı? Yani o kadar 10 milyon doları ha. düşününce hani mahalle kalkınır. Ya mahalleye <gülüyor> ne artık o mahallede yaşamıyor bile kanka yani tabii ki de öyle bir şey yok da. Hani... Ya o kitabı niye çevirelim <gülüyor> o zaman? Aslı buradaki taraftarlar kötü örnek olacak iyice başımızın tepesine çıkacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu şöyle so, solculuk yapan taraftarlar onlardan bahsettin. Yok mu Menotti'nin kitapları Menotti işte kendi yazdığı, yazdığı adam, hikayesinin olduğu. Kitapları biliyorsun. <gülüyor> Tabii ki de bir e, şey vardı. E, Doktor Sokrates'in e, hayatını anlatan. Ha. Bu, o Brezilya'da basılan olsun, kitap. Olsun. Ayrıca yine, yine Türkiye'de birçok insanın beklediği şu anda kitabın çevrilmesi. Eğer böyle bir şey olursa muhtemelen herhalde Samet çevirir onu. Ee, Kaptanın e, biyografisi yayınlandı bir hafta önce. Şimdi Kaptan Fenerbahçeler kaptan diyor tabi, ha kaptan yani onu onu herkes ona Kaptan demiyor. Onu da parantez içinde belirtelim. Tabi tabi Kaptan Alex <gülüyor> Kaptan Alex'in biyografisi e, yayınlandı ve e, baya da e, şu anda kendisi e, turda e, kitap turunda, sonra Sao Paulo'da e, yaptı. Ee, yani inanılmaz bir kalabalık vardı, yaklaşamadık bile. Ama Curitiba, e, Rio gelecek ve kitabının tanıtımlı yapacak. Alex, Sultan Alex, Alex, ee, Brezilya'da da bu şey kitabın var. içinde, bu kitabın içinde Türkiye'de yaşadığı yıllarla ilgili de önemli bir e, sektör olduğunu duydum. Henüz okumadım kitabı, utanarak söylüyorum. Biz okumuş Şimdi kadar olduk, olduk yarattığı polemiklerle o yani. Ben meşguldüm, o yüzden hani çok fazla da dedikodu vereniyorum. Ben biz bu dedikoduları alıyoruz açıkçası o kitabın yarattığı polemiklerden işte o maç paraları verilmedi, imzalar yanlıştı, Alex 6 tane farklı imza atmış ha. vesaire birçok şeyi Türkiye basınında aldık ve hani Alex'i görürsen ilet Fenerbahçeliler biraz kızgın ona bu konuda ne kadar onun içi rahat olduğunu tahmin ediyorum ben. Doğru, dürüst bir şekilde ne yaşadıysa, ne olduysa anlatmıştır ama Fenerbahçeliler ha. biraz tepkili açıkçası. Senden bir röportaj o bekliyoruz. belki de bu kitap hiçbir zaman Türkçe çevrilmeyecek diyebiliriz. <gülüyor> i̇şte o yüzden senden bir röportaj bekliyoruz şimdi Alex'le. Var ya, demin böyle e, iTunes'a hani böyle garip garip recording böyle şeyler vardı. Kayıtlar var. Onlar da ha bu nedir diye bir açtım. Alex'in ilk döndüğü maçta onunla yaptığım röportajı garanti olsun diye hem iPhone'umla test kaydı yapmışım hem görüntü olarak onlar, onu dinledim işte Alex bu arkada gürültüler geliyor. Herkes onu öpüyorlar ve böyle hoş geldin kaptan filan diye. Böyle bir bir anda düşündüm ne kadar çabuk geçiyor zaman. 2012 e, onun oynadığı işte son 2-3 sezon yani şubilesi çıkan dedikodular olan şeyler. Yani ne kadar çabuk bir insan aslında belki de bir kaptan işte insanların en çok sevdiği oyuncuyken hemen şimdi mesela yazdığı anıların ardından ona kızılması filan böyle çok çabuk zaman ve insanların şeyleri çok hızlı gelişiyor gibi geliyor bana yani o yüzden baya e, ilginç. Bu arada ha, kitaplardan bahsediyorduk. Bir kitap daha var ki e, aslında bu film de oldu. E, Kirli Savaş sırasında o e, Tutuklanan, yanlışlıkla tutuklanan, Arjant, e, Buenos Aires'e futbolcu olmak için gelmiş bir çocuğun hikayesi. Şimdi onun da ismini Türkçe'ye çevireceğim şimdi. Ee, nereden geliyor çocuk? Bu da yine Arjantin'de e, basılmış bir e, basılan, Arjantin'de bir kitap, Arjantin'de basılı bu kitap yıllar önce. Sonuç olarak e, hikaye şöyle. E, Arjantin'in bir köyünden Buenos Aires'e futbolcu olmak için geliyor çocuk. Oluyor yani oynuyor, takımda oynuyor. Ev paylaştığı arkadaşı da militan solcu şeyle e, diktatörlük karşıtı e, savaşıyor e, diktatör dikta yönetimiyle. E, gizli polis geliyor bunların ikisini birden tutukluyor. İkisini birden tutukluyor ama solcu olan çocuk... İşkence sırasında diyor ki hayır aslında ben değilim o deyip satıyor arkadaşını. Çocuğun alakası yok bu arada. Hiç umuru değil politika, diktatörlü hiç tek tek düşündüğü top oynamak olan bir çocuğun yanlışlıkla tutuklanıp e, şeye girmesi. E, hücre hapsinde yaşadığı ve sonra oradan kaçış hikayesi. Bu Çok ger ilginç bir hikaye. gerçek hikaye mi yoksa? Gerçek hikaye gerçek hikaye. Bu... Abi çocuğun şeyini hatırlayamıyorum kitabın adını da filmin adını. Demin şey yaptım ve ee, ama filmi de çekildi diyorsun yani biz sadece kitap tavsiye etmiştik. Filmi de çekildi, kitabı da var yani filmi hatta futbol e, filmleri festivalinde gösterildi üç sene önce. Ee, ha, bu arada bu arada Arjantin'de bunlar da oluyor değil mi? Futbol filmleri festivali gibi güzel hadiseler de oluyor. Hem Brezilya'da hem Arjan. Brezilya'da artık her sene bir futbol filmleri şeyimiz var. Evet müzede ee, gösteriliyor sanırım o da. Her sene bir futbol festivali yapılıyor. E, futbol filmleri festivali yapılıyor. E, aslında ilginç bir şey Amerika'da bile yapılmaya başladı bu futbol filmleri. Yani uluslararası bir festival olarak gösteriliyor. Yani her zaman e, şey yapabiliriz e, hatırlatmakta yarar var bu tip festivaller giderek daha da büyüyecek. Ülkemizde de böyle filmler yapılması hatta belki bu filmlerin getirilip organize edilmesi çok hoş olur. Kitap okumayan bir ülkede yaşadığımız için hani belki filmlerler çok sevinirler. Sen sen yaşamıyorsun zaten. Biz yaşıyoruz burada. Ya bu konuda bir şey diyeyim As, aslının dediğini bir kaç sene önce İbrahim Altınsay Uğur Vardan ve Bağış de konuşmacı olduğu bir eee Pera Müzesi'nde yapılmıştı bir futbol filmleri festivali ama devamı gelmedi ve birçok filmde Maradona hakkındaydı özellikle. Arjantin futbolu çok da ele alınmıştı ama sadece bir sene kaldı hani ve benim gittiğim açılış filminde bile salon tıklım tıklım dolu değildi. Ne olursa olsun belki de sorun futbolun sadece sahada görünür kısmıyla... Kısıtlı kalmasından i̇şte o, dolayı insanın aklında. O yüzden Aslı'ya soruyoruz. Bizde futbol var. Futbolun kültürü yok. Ama bu Latin Amerika'da nasıl diye soruyorduk. Aslı herhalde büyük havuzun ufacık bir dilimini... Anlatabiliyor sadece. Evet, sadece Arjantin'e anlattı e, bizi biraz yani. Brezilya'ya daha yeni gelebildi. Daha sonrasında Uruguay Yeşilisi'ne falan gidemeli. Düşün ki yani kısaca. Biz zaten Türkiye futbol kültürünü iki dakikada bitiriyorduk yani. Tabii ya. Biz isim saydık. Üç tane evet. dergi. Tamam. Başka bitti. yok. Peki Brezilya'dasın daha? Hazır... arada kitabın kitabı buldum. Evet. adı da şu. Chronicle of an Escape. Chronica de Una Pura. Bir kaçışın hikayesi isimli film. 2006'da aslında yapılmış film diye görünüyor ama yani o birkaç sene önce çok daha e, yapılış tarihinden daha sonra yayınlandı. Arjantin hükümetinin bu filmlere e, daha fazla önem vermesiyle e, ve e, küçük bir e, Rodrigo de Serna oynuyor. Belki hatırlarsınız motosiklet günlüklerindeki evet. en yakın arkadaşını oynayan Arjantin aktördü. O filmde bile futbol vardı. Yani her yerde olduğunu ee, hatta Çeyn'in devrim sırasında Küba'da beyzbol nedir? Kankalar futbol oynayın diye bir elefonsol öğrettiğini dinlemişiz. Mesela böyle Çeyn'in anıları da futbolla ilgili ilginç şeyleri öğrenmek isteyen birisinin okuması gereken bir kitap olabilir. Ama Türkçesi var Allah'tan. Onu okuyabilirler. Ee, peki çok kısa vaktimiz kaldı. Ben Brezilya'dan sorayım Brezilya'dan ne okuyalım dergi olarak gazete olarak yazar olarak kimleri okuyalım da Brezilya futbolunun hem kültürüne dair bir şeyler alalım hem de günceline dair böyle kısaca bize birkaç Mutlaka isim. sambafoot sambafoot e, sambafoot.com Brezilya ile ilgili bilgi alabileceğiniz en e, en iyi e, web sayfası onun dışında tabii ki de Timbuktu yani Timbuktu kadar Brezilya futbolunun son 30 yılını Avucunun içi gibi bilen başka birini tanımıyorum. Dünyanın en de hoş sohbet ve harika adamıdır. Ayrıca onun podcasti World, e, World Football, e, Dünya Futbol e, özleti diye bir programı var. Bunu dört tane İngiliz adam konuşuyorlar mutlaka biliyorsunuzdur. Hı hı. E, World Football. Yani hangi, hangi saate yayınlandığını bilmiyorum. Şu anda e, bakıyorum podcastlerimin arasında. Çünkü hani hakikaten mutlaka e, dinlemiyorsanız da dinlenmesi gerektiğini düşündüğüm bir şey. Tim Vickery oraya da katılıyor. E, ve, ha, World Football Phone In. E, Tim Vickery, Mark Gleason e, ve mesela bu iki hafta önce Mourinho'nun e, Güney Amerika Ligi'nin ve Afrika Ligleri ile ilgili konuşuyorlardı. Ama Tim Vickery genelde hep Latin Amerika ligleriyle ile ilgili konuşuyor. E, ve bu e, haftalık bir e, bir buçuk iki saat süren bir podcast. Ve o kadar eğlenceli ki bu adamları dinliyorum. Yani ben onları şey dinleyerek futbolla konuşmak istiyorduğumuzu söyleyebilirim yani. Ben bunu ilk öğrendiğimde annemin bir arkadaşı dinliyordu. Ben küçüktüm, 15-16 yaşındaydım. Ondan beri de e, her hafta olmasa da ayda bir kere en azından seçip hani, ha, bakalım bu ne konuşmuşlar diye bakıp aralarından seçip dinlediğim bir podcast. Samba Footu okuyorum. Onun dışında e, tabii ki de Globo Esporte. E, e, Jukka Kufori Bunların hepsini online e, Sayfalarını okuyoruz ama tabi Artık çok kolaylaştı aslında e, Her şeyi okumak tamam belki Google Translate çok iyi tercümeler Yapmıyor ama en azından Hani Kopyala yapıştır bak bakalım ne oluyor Bence e, bizi dinleyenlerin e, Çıkartabileceği Bir e, şey olabilir e, Kaynak olabilir Diye düşünüyorum Evet Aslı seni galiba tekrar rahatsız edeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü hiç dozun Brezilya şeli yapamadık. Ama sürenin sonuna geldik. Ağzına sağlık. Yine her zamanki gibi müthiştin. <gülüyor> ee, artık müthiştin. konuştukça açılıyorum. Evet, tamam, evet. güzel. Her hafta konuşsak bak neler olacak Aslı. Aynen. Şey, e, özel Aslı Köşesi. Açık radyodun özel Aslı Libero içinde Aslı Köşesi diye yaparız. Libero evet. içinde Aslı Fonin yapıyoruz. Ha, i̇şte böyle daha zevkli bir şey olamaz. Ağzına sağlık. Ve sana güzel Brezilya'lar diyoruz. Sizinle konuşmak her zaman benimle çok mutlu ediyor. Buralarda yalnız hissetmiyorum sizin sesinizi Çok sağ ol, çok sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, iyi yayınlar. Herkese çok sevgiler. Sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Evet, Açık Radyo'da Aslı Pelit'le soluksuz bir sohbet evet. gerçekleştirdik. Yarım saat kadar sürdü. Çalamadık. Bir şarkı çalabildik ama... Yanılmıyorsam Küba görüntülü bir şarkıydı e, klübinden baktığım kadarıyla. Aslı'nın da gönlünün e, yattığı yer aslında ne kadar Arjantin'in dese de biraz da Küba. O yüzden onun gönlünde bu şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Aslı Pelitli konuğumuz Arjantin'de ve Brezilya'da da birazcık e, bahsedebildik. Çıkan e, futbol yayınlarından ve oradaki önemli futbol yazarlarından bize hatırlatmalar yaptı kimi takip edeceğimizi söyledi detaylı bilgi alabilmek için ee, böyle de bu haftaki programı bitiriyoruz. Evet. Ben Volkanır. Ben Tanmorgül. Hepinize Herkes iyi pazarlar. Aynen katılıyorum.